Allahü Yüzleri, Nur İslam ile münevver olan, kalpleri Hazreti Allah'a iman, Onun Resulüne gönül vermekle nurlanan. Allah'a sevenler, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine kabul edip onu canından, malından, rütbesinden, her şeyinden ziyade severerek imanını, kemale irdiren kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Okuduğum ayeti kerimede dal bih işaretihi dört halife hakkındadır okuduğum ayeti kerime. Benle zine çok kimse ki ma ahu ma peygamberle beraber hu o evvah kırıstırdık. Eşidde al el küfari Ömer. Ruhumu beyinehum aralarında en merhametli Osman bin Afan. Terahum ruke ansüden yipteğün affolan min Allah ve Ridvanas. Siman fi vujuhim neser sujud imam Ali keramallahü aleyh. O Okudum ayet ciniyle sürey fitihta. Dört halife, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesi hakkında Cenab-ı Hakk'ın senası. Sudan halka olmuşlar, insan olarak büyümüşler. Sonra o kadar Allahü Teala Hazretleri'nin emirlerine itaat ve ona muhabbet Resulullah'a öyle itaat etmişler ki Allah ahkamı eskimeyen Kur'an-ı Kerim'inde bunları metü sena etmiş bu zavad Ali Kadri. Buna daha büyük bir lütuf olamaz. Sen de böyle yaparsan, yani Allah'a teslimiyet, Resulullah'a itaat. Çünkü Resulullah'a itaat, Allah'a itaattır. Resulullah'a ihanet, Allah'a ihanettir. Resulullah'a muhabbet, Allah'a muhabbettir. Sen de Resul-i Ekrem'e muhabbet edersen ve onun yoluna itaat edersen, başka koyarsan, sen de böyle Kur'an'daki bu met-i senaye layık olursun. Çünkü bu rütbeler açık bekliyor, sahiplerini bekliyor. Kıyamet gününe kadar bu rütbelerin sahipleri gelecektir. Hatta resul sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin evveli mi ahırı mı hayırlı yağmur gibidir diyor. Ümmetim yağmur gibi. Gene eshabına demiş ki müjdeye bakınız. Benim kardeşlerime selam söyleyin demiş. Eshab-ı Ekrem'de ridvanullah Teala aleyhim ezmai'nin demişler ki Ya Resulallah bir senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır demiş. Siz benim eshabımsınız, arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim sizden sonra gelecek, beni görmeden bana aşık olacaklar, bana iman edecekler. Onlar benim kardeşlerimdir. Bizim de ifad, ifad buyurmuş. Kardeşlik makamına layık buyurmuş. Gene Allah Kur'an-ı Kerim'inde gene bizim kardeş olduğumuzu ne yapmış? Ayeti ispah demiş. İnne mel mü'minune ihvetin. Bütün müminler yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler hepsi kardeşler diyor Cenab-ı Hak ilah etmiş. Sure-i Öyleyse Esat'la tabi'in, tebeyi tabi'in ve ilahiyyum-ül La ilahe illallah, Muhammed-i diye diyenler kardeştirler. Bugün size deryadan bir katire olarak, yani denizlerden bir damla, katiresi damla manasını, deryada deniz manasını, denizden bir damla olarak size bu zevat-ı Ali Kadir'den ikinci halife, halife Hak. Peygamberi kabul ediyallah eder hazretlerin bazıları hakvını. Dünyadan böyle yani denizden bir damla olarak alacağım bu kadar. Bu gün dersimiz o. Resul Ekrem ilan nübüvvet etmeden evvel, ilanı nübüvvet etmeden evvel peygamberimize büyük hürmet gösteriyorlardı Kureyş. Hatta canan peygambere Emin lakabını verdiler. Emin doğru, dürüst, özü sözü dürüst manasına sığmayacak. Hatta bir gün yolda giderken Ebu Cehil denilen adam Resul-i Ekrem'i devesine almış ve arkasına oturtmuş devenin. Deve yürümemiş. Daha cenab Peygamber ihsar etmeden evvel. Burada bir ufak bir incelik var. Lütfen bunu kaydedin ve iman ediniz olan kalbinize bunu hak edin. Peygamberimiz 40 yaşında nübüvvetini, 43 yaşında Risaletini ilan etmiştir. Allah'tan ilir gelmiştir, açıklamıştır. Peygamber doğduğu vakitte de peygamber idi. Bunu unutmayın. Çünkü sormuşlar Resul-i Ekrem'e, sahabeden birisi, Allah'ına rahmet etsin. Ya Resulallah, ne vakitten beri peygamber denize sormuş. Adem daha henüz, Adem'in toprağı ve suyu karışmamıştı, çamuru yoğrulmamıştı. Ben ne nebiydim diyor peygamberimiz. Peygamberinizi böyle bileceksiniz. Abdullah'ın oğlu, evilerin çocuğu, Bekka'da doğdu, Medine'ye geldi, Medine'de oturdu. Şöyle, buna Ebu Cehil daha iyi bilir senden benden. Kendi kavminden çünkü. Resulullah'ı bilmek lazımdır biraz. Allah'ın bilgisiyle bilmek lazımdır. Kul bilgisiyle değil. Kul görüşüyle değil. Allah görüşüyle bilmek lazımdır Hazreti Peygamber'i. E. Peygamberimiz 40 yaşında nüvvetini ishar etmekle emrolundu. 40 yaşında nüvvetini ishar etmekle emrolundu. 43 yaşında Risaletini... İshar etmekle emri peygamberimiz. İşte Adem'in daha henüz çamuru kalılmadan peygamberimiz nebiydi. Daha Adem'in suyu çamuru yoktu peygamberimiz gene nebiydi. Ne melek velvelesi ne felek gülgülesi vardı gene peygamberimiz nebiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ilk yaratılan mahluk en hayırlı mahluk nuru u ilah eden halk olunan mahluk Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Unutmayın bunu. Resulullah'a nuru halk olunmuş, Allah kendi nuruna halk etmiş. Sonra onun nurundan yedi kat sema, yedi kat ardı, arşı, kürsi, cenneti, hurrleri, gülmanları, bildenleri, güneşleri, ayları, yıldızları yaratmıştır. Gene bir hadis-i kursi'de her ne kadar elfazen hadis için mevzu diyorlarsa da mana bakımından mevzu değildir. Levlâke levlâ lema hâlâktur eflâk. Seni yaratmasaydın mana bakımından hadis sahihidir. Seni yaratmasaydın mevcudatı yaratmayacaktım. Diyor Cenab-ı Allah Habib Muhammed'e. Bu kainatın yaratılmasına sebep Hazreti Muhammed'tir. Müminin bir bir katrasi olmasına sebep Hazreti Muhammed'tir. Kaftırın bir lokma ekmek bulmasına sebep Hazreti Muhammed'tir. Kainatın devamına sebep Hazreti Muhammed'tir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismini işittiğin vakitte hemen salavat okuyacaksın. Ey aşıkı sadık! Peygamber'e salavatı unutursan cennetin yolunu unuttun demektir. Cennetin yolunu kaybettin demektir. En ve adam peygamberin ismini işidir Resulullah'a salavat okumaz. İzleden dersimize Ebu Cehil peygambere ilk emin şeyini veren lakabını Ebu Cehil'dir. Muhammed'ül Emin diye o lakabı veren Ebu Cehil'dir. Devesini almış deve yürümemiş. Ne kadar haydesiyle devel yürümeyince Resul buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem o vakit daha henüz nübüvetini ishar vermişti. Yani peygamber olduğunu emri gelmemişti. Daha söylememişti allah Teala. Söylememişti. Gençler olduğu için böyle şey yapıyorum. Yük anlasınlar diye. Sonra peygamberimiz dedi ki Ebu Cehle, deve neden yürümedi bilir misin dedi. Ya abel hakem, niçin yürümedi dedi Ebu Cehle. Beni devenin arkasına aldın ondan dedi. Ön tarafını tut bende. Devenin yürümesi için beni ön tarafına oturt dedi. Oturtlar deve yürüdü. Ebu Cehil şaşırdı. Bu ne işler dedi. Hayvanlar dahi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hürmet ederlerdi. Sahabeden birine bir mektup verdi peygamber. Mucizat-ı Muhammedi'den geldi söylemeden geçmeyeceğim. Bir mektup verdi Yemen'e gönderdi o sahabeyi. Yolda giderken aslan çıktı sahabenin karşısına. Görünce aslanı ne haber aslanan karşı hemen dedi ki aslana Arapça ey Esed dedi, bu mektup iki cihan serverinin rahmetellikle aleyhüla Hazreti Muhammed'in mektubudur. Beni yersen eğer beni parçalarsan bu mektup yerine olmaz. Mahkemeye Kübra'da meydanı Arasat'ta mahcup olursun, rezil olursun dedi. Aslan geldi sahibi yemeği şöyle bir tarafa koy, mektuba geldi yüzünü gözünü sürdü. Evet yüzünü gözünü sürdü ve aslan çıktı gitti öyle diyor sahabe, öyle oldu hadis ediyor Neyse, Hazreti Muhammed'in kim olduğunu, ne büyük bir şerefe layık olduğunu yakın zamanda bilecekler ama işten geçecek. O vakit faydası yok. Peki yakın bir zamanda. Çok yakın bir zamanda bilecekler ama işten geçecek. O kendi eli görenler, kendiyle kıyas edenler, onlar aldanacaklar. Aldanmışlardır, aldanacaklar. Çok, çok zahmet çekecekler. Çok hayıflanacaklar. Çok ellerini ısırıp sakallarını, saçlarını yolacaklar ama işten geçecek ahmaklar razı. Muhammed de benim gibi adamdır. Senin gibi adam olsa peygamber olur mu o? Cinsiyette insan. Bir şair şöyle demiş. Muhammedun beşerünle beşeri Muhammed beşerdir ama nasıl ki taş ile cevherin arasındaki yakut arasındaki fark neyse insanlarla peygamber arasındaki fark odur. Allah ne diyor Kur'an'da manevi kısmında kul inne ma beşerun beşerün mislikünlüyü. Yani abdiyeti, abdiyeti Muhammediyeyi bir itirazın yüzüne koysalar diğer insanların da abdiyetin itirazının yüzüne koysalar peygamberin abdiyeti ağır gelecekti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Benim çare ne değil, daha Allah. Evet. Davtak'e peygamberimiz ishar mübet eyledi. Müslümanlara zulüm başladı. Ama nasıl? İdrakin maverasında. Hiçbir Hayvana dahi layık olmayan zulüm, müminlere tedbik edilmeye başladı. Gözler tiken mi sokulmadı? Bir ayağını bir deveye, diğer ayağını bir deveye bağlı, iki deveyi iki tarafa haydi, ortadan par parçalanmadı? Hiçbir izliğinden dönmedi yalnız. O hale geldi mi, وَمَا Muhammed'in اِلَّا Rasul. Ancak Muhammed Resulullah'dır diyerek, هَلَا اِلَا لَحَبَشْيَ رَيْدَ üzerine ağır ağır taşlar koyarlardı. Büyük kaldıramayacak taşlar göğsüne, kemikleri çatırdar ezilmek üzere gene Allahu ehad, Resulullah Ahmed derdi. Sonra Seyyidin Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin yardımıyla halas oldu. Neyse inşallah başka bir zaman anlatırım bunları. He yani şimdi anlatacağım ben bu hac hatta teb muhabbet meselesinden anlatacağım. Zulüm ayuka vardı. Müminler 39 kişi oldular imanda 39 kişi. Efendimiz dua ediyor. Ya Rabbi ...iki... Eber hakemle dinim ikincisinden birisi dinimi teyit et. Pek sıkıldım.'' dedi yavla. Bir görüyorsunuz kırmızı yediriyor. Eber hakemin kimi iki tanesi birisi Ebu Biri Ebu Cehil biri Ömer bin Hattab. Halife Ömer. Aman Müslüman düşmanı. Üü, korkunç. Diyor ki kendisi İslam'ından sonra diye Allahu an işte ismi burada şunluyor. Ona bak orada ismi. İslam olunca ismi oraya çıktı. Ebu Cehil gibi yere gömülmedi. İman insanları yüceltir, küfür olsaltır. Buna işaret var. Diyor ki İslam'ından sonra radiyallahu an birkaç şey söyledi. zaten söylemeyiz İki şey aklıma geldiği vakitte diyor, yani İslam'ımdan evvel, Müslüman olmadığına evvel. İki şey aklıma geldi, gelir, birine gülerim, birine ağlarım diyor kendisi. Güldüğüm şu diyor, hamurdan put yapardık, ilah yapardık hamurdan. Sonra onu ne yapardı? Karnımız acıktı mı yerdik diyor. Buna gülerim diyor. taptığım Allah'a yiyor. Hala böyle insanlarken kendiliğiyle tanrısını yapıyor. Sonra icap etti. yakıyor, kırıyor, döküyor falan. Niş. Mesela Hindistan'da ineğe tapıyorlar. Bazı yerde karıya tapıyorlar. Bazı yerde erkeğe tapıyorlar. Bazı yerde paraya tapıyorlar. Ayrı ayrı, putu ayrı ayrı. Kafirin bir putu var, Müslümanın 16 putu var. Aklını başına al. Kalbini böyle şeyden tat yet. Bu kalp evine... Allah'tan başka hiç kimsenin muhabbetini koyma. Allah'a Muhammed'in muhabbeti birdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Putları çıkarsın lan. Çıkar putları kalbinden. Ne olursan ol. Kim olursan ol. Neye sahib ol? Her şeyi bırakacaksın. Ellerin sıkı böyle sıkı olarak dünyaya geldin ama giderken ellerin boş gelecek ahirete. Ancak imanın yoldaştır. Ancak Muhammed Mustafa'ya sana Allah. uzatacak. Ancak Resulü bir senin elini el tutacak. Senin dostun Allah ve Resulü. Tek başına bir akşam kalacaksın korkunç yerde. Senin sevdi seni sevenler sevmeyenler seni götürecekler, bir çukura koyacaklar, seni orada yalnız bırakacaklar. Amelinle başka kalacaksın. İşte orada bir sana bir el uzanacak. O da Muhammed Mustafa'nın eli. Amen. Birine gülerim diyor. Zira hamurdan ekmek ekmekten Allah ilah yapardık. İlah karımız acıktığında onu yerdik. İkincisine ağlarım. Kaç tane kız çocuğumu toprağa gömdüm İslam'dan evvel. Allah Allah. Sen de öyle yaptın, ben de öyle yaptım. Tövbeden evvel, cami yolunu bilmeden evvel, Kur'an'ı bilmeden evvel... Neyse nice, evlatlarını sokağa attın, pisliğe attın gitti. Tohumların yani. Sahip ol. Sana emanetullah verilmiş o. Zinaya kötüler kullanamazsın. İnceliği mi acaba? Ömer iki birkaç ay sonra meydana geldi. Üç sene sonra Ömer boğmuş. Sen üç sene evvel boğmuşsun, atmışsın. Zina edenler. Ömer, çocuğunu boğmuş, öldürmüş. Küfrün kafir olduğu vakitte. Ama ruhunu öldürmemiş çocuğunun. Cesedini öldürmüş, ruhunu öldürmemiş. Ahirette o cennete gelecek yavrucak. Sen evladına Allah'a, peygamberi bildirmemekle, insaniyeti, hizmeti, Büyüklere hürmeti, küçüklere şefkati bildirmemekle Allah yolunu göstermemekle ruhunu öldürüyorsun. Düşünce konuştuğum sözü. Teraziye vur. Tefekkür et. Öyle bir edat işleyeceksin ki, numune imsar olacak. Beytullah olacak onun vücudu. Hakkın tecelli ettiği yer olacak. Onun kalbi Hazreti Muhammed aşkıyla dolacak. Onun kalbi insaneti hizmetle dolacak. İnsanlığa koşacak. Öyle evlatı isterebildin mi? Doktor yetiştirdin. Para için yaptıysa kıymeti yok hiç. insan için olmadı insan için. Para için oldu. Para kazanmasını demedik. Ha. Sözü yanlış ama Evvela, evvela hizmet. Sonra dünyalık. Hep. Allah için hizmet yaparsan dünya senin peşinden gelir. Unutma bunu. Allah için iş yaparsan dünya senin peşinden gelecektir. Dünyaya koşarsan yetişemezsin. O gider o hızlı. Bazılarını mahvetmiştir. Bazılarını helak etmiştir. Ah ne yapayım ki vakit der. İşte fazla oynamak istemiyorum. Dünya insanı helaka götürür. Pek tema etmeye gelmez. Lazım. Elzendir, lazımdır. Fakat yerinde kullanmak şartıyla. Göğünü oraya verirsen hem dünyanın perişan hem de perişan olur. Bu kalbi Allah vermiştir. ya aşk Allah'a ve aşkı Muhammedi'yi koymak içindir bu kalp Hak korkusuyla kalbin çarpıyor mu? Hak aşkıyla kalbin vuruyor mu? Allah aşkıyla, Muhammed aşkıyla, Muhammed'seki gözüne yaşakıyor mu? Açlara, yoksullara, çıplaklara, hastalara merhamet ve şefkatin var mı? Soruyorum sana. İmanın varsa vardır şefkatin imanı. İman alametleridir. Yoksa halkın derisini yüzmeye mi kalkıyorsun? Halkı sevmiyorsan belki hakkı sevmiyorsun. Halkı sevmiyorsan hakkı sevmiyorsun. Halkı sevenler, hakkı sevdiler. Halka teşekkür, hakka teşekkür. Unutma bunu sakın ha. Hizmet böyle. Zahirimiz insan oldu, batılımız insan ola. Öyle diyor Hazreti Ömer. Diyor ki, iki şey hakkına geldiği vakitte birisine ağlarım, birisine gülerim. Güldüm, kendi elimizle yapmış olduğumuz ilahı hamurdan karnımızı acıktığımı ilahi yer, toplumuz ilahı. İkincisi, çocuklarımı toprağa gömerdim. Ufak yavrularım küçük elleriyle benim sakalama düşen toprakları temizlerken ben onu koca ellerimden boğardım diyor. İslam'dan evvel çünkü. Tövbetten sonra böyle şeye dönme. İslam'dan evvel yapılan günahları İslam temizlediği gibi tövbeden evvel yapılan günahları da tövbe temizler. Yaptığın ne, fenalıklara nedan edet Allah yoluna dön. Hepsi temizlenecek sonra. Yalnız kul temizlenmez. Aldığını ver. Kime vurdunsa git uzat kuyu yüzünü. Ben sana vurmuştum bakalım bana de. Yapmazsan pişman olursun sana söylediğim bu. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bak Ettaib-i lazım bana günaha tövbe eden günaha yapmamış gibidir. Tövbe ettin mi günaha bir daha yapmak üzere. Öyle tövbe alıp yine o günahı işte tövbe o manaya değil. Fenalıkları terk ettin onları yapma bir daha düşündüğün vakitte utanıyorsun. Kendinden utanmaya başladın. Ben değil. Eve, kendinden utanmaya başladım. Eyvah, ben ne yapmıştım? Ben ne yaptım? Halktan utanmıyorlar, halktan utanmıyorlar. Kendinden utan, utanmayanlar Allah'tan utanmayanlardır. nefsini utanlar, Allah'ın utanlardır. İkrah gelmeye başladım mı? Kerek görmeye başladım mı? Yaptığın yoksa yaptığın penahlıkları sayarak iftar mı ediyorsun? Bazı ahmaklar da öyle. Allah onun suçunu örtmüş, o şimdi kalkmış, yaş saçı sakalı ağırmış. Bu dediğinde yaptığı fena oklarının iş iftara ediyor Beş oka içerdik, adamı böyle döverdik, vurulduk, şöyle zina ederdik diye. Etaatındaki herkence şahit diyor, Allah Allah'ın set etmişti, örtmüştü onun yaptığı günahları. Halka din ederek yaptıklarını onları şahit uy yaptıklarını. Bilmiyor musun sen? Kıyamet gününde ağızlar mühürlenecek, eller şahit olacaktır. Eller konuşacak, ayaklar şahit olacak yaptıklarımızda. Bir de bir de halkımı hiç edeceksin kendine, bu kıyamette. Tövbe edin. Tövbe edelim. O tövbe kapısı kapanmadan evvel tövbe edelim. Allah'a roce edelim. Hayır yok günahlarda. İsyanda hayır yok. Allah yoluna. Daima Allah yoluna. Nisanında Allah'ın esması kalbinde Allah'ın muhabbeti olsun. Allah korkusu olsun kalbinde. İnsanların en kerimi, en yücesi, en mukaddesi Allah korkusuyla karı bir çabandır. Evet. Ve Cenabı Peygamber'in duası kabul oldu. Hazreti Ömer imanla müşarraf oldu. İnşallah onu başka bir hafta alacağım. Çünkü sığmayacak vakit daraldı. Ve onunla beraber Müslümanlar kırka balik oldular. Ve İslam ishar oldu, aşkar kıldı. O güne kadar gizli ibadet yapıyorlardı. Namazı gizli kılıyorlardı. Ömer'in ile İslamiyet ortaya çıktı. aşkar oldu. Radiyallahu anhüm ecvai. İki. Kız verdi peygambere kızını verdi. Hazreti Hafsa'yı. Resulullah'ın kayınpederi oldu. O şerefe nail oldu. Resulullah'ın birçok hadisleriyle kendisi medisana edildi. Ömer hak ile söyler dedi Peygamberimiz. hakla söyler, hak konuşur. 27 ayet için Ömer'in isteği üzerine nazil oldu. İyi diline. Resul-i Ekrem yine buyurdu ki benden sonra, ben son peygamber olmasaydım benden sonra nevi gelseydi Ömer'e bir hatap gelirdi dedi. Ömer radıyallahu anh Üç aydaki yoldan askerlerin idare ederdi. kerameti de vardı. Keramata nail olmuştu. İslam olup da keramet bekleme. Mustakim ol, Allah kerameti senin başına taze olarak koyar. Müstakim olmayınca keramet olmaz. Dikkat konuşun, sözde dikkat et. Müstakim olmayınca bir adam istikame sahibi olup olma, keramet olmaz onda. Olsa dahi o sihirdir, istidraçtır o. O keramet sürede görünür. Neuzi billah, Şeytan da var şeyler. Müstakim olacaksın. Kur'an boyasıyla boyanacaksın. Muhammed kokusunu alacaksın. Gitti o kadar. Üç aylık yoldan askerlerine emir verildi. Hazreti Ömer. Üç aylık yolda. Yemen'de bir ateş çıktı. Bütün meczuatı kaburuyordu. Bir mektup gönderdi. Ateş dur, dur, durdu ve geri gitti. Nil Nehri akmazdı. Mısırlılar Nil Nehri'ne güzel bir kızı kurban yaparlardı. Onu atırlarla Nil Nehri taşardı ve Mısır bir harekete vurdu. O kurbanı kesmezlerse Mısır, şey, Nil Nehri taşmazdı. Oraya da bir mektup yazdı. İsteğimin arzunu sen akıyorsan eğer akma. Senin suyunun ihtiyacımız yok. Allah'ın emriyle akıyorsan ak. Böyle kurban murban istemem bir şey dedi. Hazreti Ömer sen anlayacaksın. Nil ondan sonra bir daha böyle bir şey kabahat yapmadı. Öldüğü gün Hazreti Ömer'in ölünceye kadar kurtla kuzu beraber otladılar. Öldüğü gün kurtlar kuzuya saldırınca çobanlar vahada bildiler. Eyvah Ömer öldü dedim. Neden? Bugüne kadar kurtla kuzuya beraber dolaşırlardı. Efendim kurtlar kuzulara saldırmaz idi. Bugün saldırdığına göre Ömer öldü dediler. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi dinle. Burada bir misal koyacağım sonra bitiriyorum dersi. Kısalttım çünkü vakıtlar Bir gün resul Ekrem bu Hazreti Ömer'e işte bu Ömer'e daha hakkında çok hadis-i var. Hazreti Ali öyle söylüyor. Ben Resulullah'tan işittim. Ömer cennetin kandilidir dedi diyor peygamber diyor. i̇mam Ali Kerim Allah'a Ve aynı zamanda Hazreti Ali'nin de damadı olmuştur. Hazreti Ali'nin kızını aldı. Peygamberin kayınpederi oldu. Hazreti Ali'nin kızı, Ali kızını verdi. Hazreti, e, Hazreti Ali'nin de damadı oldu. Bir gün peygamberimiz Ömer iyi dinle. Kulağını benden yana verdi. En önemli yer burası şimdi. Bir gün Hazreti Ömer'e Cenab-ı Peygamber sordu. Dedi ki ya Ömer beni ne kadar seviyorsun dedi. Dersimiz muhabbetti zaten. Dedi vallahi ya Resulallah yani seni her şeyden ziyade severim ama nefsimi senden ziyade severim dedi. Doğru konuşuyor. Yanlış yok. Rüya yapmadı. Eyvah. Resul-i cevap verdi. Beni hak nebi olarak gönderen Allah'a kısım ederim ki ya Ömer imanın kemale girmedi dedi bu Ömer'e. Değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazreti Ömer başladı ağlamaya. Vallahi ya Resulullah şimdi seni nefsimden de ziyade seviyorum. Ha şimdi kemale, imanın kemale irdi dedi. İmanın kemali Resulullah'a her şeyini fazla sevmektir. Bu sevgiye de nail olursan kaybetmeyeceksin. İki cihanın sultanı olduğunu demektir. Vallahi yedi ila selam ve ehdimen yeşav ila asılatı